O dansa baklar. Bo -bo -bo baklar. Yeah, sesi yaptık ya. Ne oldu yine ama? Ama get it right ya Oktay get it right. Neşelen diyorsun bana ama neşelenemiyorum bu sesle. Ha ne oldu? Ne sesinde hiçbir şey yok gayet güzel. Mikrofon, mikrofona konuşmama rağmen bir garip çıkıyorsun. Osa tamamen senin kulaklığındandır. Yok kulaklıktan değil. Zira senin sesinde doğalgaz full geliyor Fahir. Yok senin ciddi misin? Ama sen de şu anda şeylere bakıyorum. Sen bir şey yapsana beni bir. Seni e, şu anda Oktay Bey kapattım. Bakınız. Bakınız neler oluyor neler. Girdi, şimdi çıktı yap. Heh, şimdi güzel. Girdi çıktı yapıcı güzel mi? Şimdi güzel oldu. Telefon değiştiğine e, gebeymiş meğerse sorunlarımız. ay Günaydın. Günaydın. Günaydın sevgili izler. Yeni 21 Mayıs 2013 Salı. Çünkü biliyorsun. Tarih atmak. Tar tarih atmak şartoş. Şartoştur. Çünkü evet en üstte yazıyoruz. Programın en üst sağ köşesine tarih atarak başladık. Sağ köşesine diye. mi atılıp, Sol köşesine Sağ köşesine değil mi Sol köşesine atılan bir şeye henüz bugüne kadar rastlanmadı. Niye gönderenin Zım adı sol köşesine yazılır abi? Sol Zım köşeye. Orası zımba için boş bırakılır abi. Ya gönderenin adı oraya yazılmaz mı? Gönderenin adı ve adresi. O senin dedin Nerede olduğunu konuşmamıştık. Onu konuşmamıştık. <gülüyor> Onu konuşmamıştık doğru adam haklı beyler sonuçta yapacak bir şey yok. <gülüyor> Nerede diye konuş? Ama defter sayfası diye düşünüyorsan... Tarih Programımızı bir düşecek. defter sayfası gibi düşünecek olursak sağ üst tarafa... Nasıl bir defter ıı, sayfası diye hayal ediyorsun sen? Kareli. Çiz, çizgili mi? Kareli mi? Harita metot yok, mu? Yok vallahi ben... Normal küçük ufak bakkal defteri mi? Bizim program mı? Valla bizim program bakkal defteri bile değil. Böyle sigara kutularını... Bile değil diye ne demek yani? Ne kadar güzel böyle, defter bakkal defteri. Bakkal defteri güzel defterdir de bizim program böyle sigara kartonlarının arka yüzleri çevrilmiş... Yalnız en değerli bilgiler oralarda yazanlar Yazılmaz mı tabii ki Oralara ne şiirler yazılmıştır Edebiyatımızın ne önemli şeyleri Benim bilimince iş adamları ceplerinden O tip kağıtlar çıkararak hmm. çalışıyor Yani tabii ki Üstelik de Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının Çoğu böyle <gülüyor> yani, çalıştığını ben bir şahidim yani Sevgili dinleyiciler özür diliyoruz Kurumçi ve hizmet içi esprilerle Kurum. devam Espri de diyorum. değil bu yalnızca tespit Acıklı bir durum Acıklı bir, <gülüyor> bir tespitini yaptık Küçük küçük kağıt parçalarına yazılmış <gülüyor> bir program diyebiliriz <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için. Ee, öncelikle bir yoklama yapmak istiyorum kabaca. Ee, birinci yoklamamızı hemen yapalım. A stüdyosu Fahir, Bay Fahir Öğünç. Pardon program ismiyle kendisini şey yapıyoruz. Fahir Öğünç burada. B stüdyosuna geçiyoruz. Oktay Demirci burada. Buradayım. Mevcut. Mevcut. Ee... Gıcık. En gıcık olan noktay Demirci. Ne kadar gıcık olduğunu herkes anlasın. Oradan düşünsün. Ve... Ege Kayacan. Ege Kayacan. Pardon pardon. Egemen Kayacan. Aziz Ege Kayacan. Aziz... Hiçbir yok. Hiçbiri yok. Maalesef. boş kulaklıklardan hiçbirine ulaşılamadı. Boş kulaklıklara bakıyorum da hüzün dolu bir boş kulaklık şeyi var ya. Kulaklığın arası bugün boş. Evet. O kulaklığın arasında koca bir kafa olacak kafa ya. Kafa oluyor da her gün. Maalesef. Maalesef ya. Bugün Neyse artık biz önümüze bakacağız. Bu da bize bir artık kamçı olacak Oktay. Kamçı artık 3 kişilik yapacağız programı. 2 kişi 3 kişilik program yapacağız. Daha çok çalışacağız. Büyük yemin verdim Fahir. Yani. Şimdi e, yemin vermemene rağmen böyle dediğime göre... E, ...öncelikle sana sormak istiyorum. Buyurun. E, bu konular konuşulsun denilen konuların bakalım... ...yoksa biz kendi gündemimize mi bakalım? Bu konular konuşulsun. Vallahi ben tamamen o senin... E, deli gönlüne bırakıyorum Oktay. Ya ne bileyim hani böyle 3 seçim konusu var. 3 seçim. 2014'te 3 e... seçim konusu diye nur topu gibi bir gündemimiz var. Onu mu konuşalım? Çünkü gündem. bayağı bir hafta falan şey oldu. Evet. E, gündemde bir boşluk olunca. Boşluk olunca. Boşluk sağlam, olunca sağlam bir konuya ihtiyaç var. Seçim değil mi? Gündem döndürücüler. Ama seçim konuşmayalım Bu bugün ya. Ko seçim bugün, maçı seçim konuşmayacağız. bugün seçim konuşmayacağız. Bugün bir değişiklik yapacağız. Seçim konuşmayacağız. Suat bugün. Kılıç e, Spor Bakanı e, Galatasaraylı Drogba ile Fenerbahçe'li ve boyu la beraber bir araya gelmiş. Türkiye'de ırkçılık yok diye bir fotoğraflar var. Onu mu konuşan Birlikte çektirdikleri fotoğraflar. Evet ben de Tüm gördüm. Türkiye'de ırkçılık yok denmiş. Bir, hayır. Bu Türkiye'de de yok. sonuna geldik. Türkiye'de ırkçılık yok değil. Bizde ne? ırkçılık olmaz. Değil mi? Doğru. Bizde ırkçılık olmaz. Her kim ki bunu söyler yalan söyler. Yalan söyler. ideolojik düşünür ve şikayet eden. E zaten Drogbo ile da aslan gibi şey demişler. Baştaki hareketleri bireysel kabul ediyoruz efendim. Türkçe. Ne desinler? Ben Ama ben, drogba diyeceğini dedi. Vallahi artık. ben de çok hani açık söyleyeyim de böyle e, bana da bir şey geliyor yani. Bu, bu tür garip adamlar türemiş oldu. Eskiden şey vardı yani konu biraz çirkinleşmesin diye şey yapıyorum. Hani bizde böyle seri katiller falan olmazdı diye o hep yurt dışında olan bir şeydi diye. Sonradan çıkmaya başlıyor biliyorsun bu tür ruh hastalıkları çıkıyor. Bu da böyle ruhtaki bir küçük hastalık. Küçük yani, de demeyelim yani. Bunlar hep var da görünür değil. Görünür değil seri işte. Seri katiller evet. de öyle Türkiye'de. Hep Seri katilde hep var da i̇şte görünür bizde değil. Bizde olmaz ortaya, diye düşünün. Ortaya konmuyor açık açık da ondan. Yani neden? Çünkü bizde seri katil olmaz. Nasıl bizde ırkçılık olmaz? olmaz. Bizde, bizde seri, seri katil, katil de olmaz. Yani önemli olan o ırkçılığa... Hani... Nasıl yaklaşıldığı, onu görmüş ve yaşamış olduk böylece. Bu, bu da e, bu fotoğraflı da ne kadar güzel. Vallahi, yani konuşmayalım dedik Faireli ne geldi ya? Şey girdin Konya'ya girdin. Valla lise sonlar için e, rapor e, günleri artık meş, şey yaptı meşru ulaştım. <gülüyor> Milliyetin <Eğitim gülüyor> Bakanlığından açıklama geldi biliyorsun. Uğraşmaya son. Uğraşmıyoruz. Artık kimse raporla, maborla uğraşmasın. Son 45 gün izinli sayılacak lise öğrencileri. Daha doğrusu lise son sınıf öğrencileri. Milliyetin Bakanlığı bir genelge yayınladı dün. LYS'ye hazırlanmak için dedi. O gerelgede. Rahat bir ülke olduk biz değil mi ya? Valla böyle ben da <gülüyor> ağzım gülümseyerek bakıyorum ya. Ağzım neremle gülebilirim başka? Tabii ki çeşitli Pek organlarımızla çok gülebiliriz. Olaya bağlı. Ben ağzımla gülüyorum şu anda. <gülüyor> Olaya bağlı. Yani bence verdiğin en güzel cevap oldu <gülüyor> bu da. Ağzımla gülmek bu habere. Valla ağzımla gülüyorum. Ee, bir kereye mahsus demişler yalnız. Bu defaya mahsus mu? Bir defaya mahsus Bu demişler. Bu sene yani her sene değil. <gülüyor> değil evet değil. <gülüyor> ee, Başka bir şeye gülüyorum ben ee, Sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri için öğrencilere 45 günü aşmamak kaydıyla... Devamsızlık olarak değerlendirilecekmiş. Özürlü devamsızlık devamsızlık olarak değerlendirilecekmiş. Anladım. Askerlik yani. terhis mahiyetindeki izin gibi. Erken gelen asker gibi. Erken gelen. Ah, aynen. Çok güzel. E hayırlı olsun ya. O 45 gün aslanlar gibi çalışıp bir de şey bir stresi yaşıyor. Şey gitmiyordu. Yani gitmiyordu, öyle bir tabii. durum var yani. Kimse hiç kimse bize işte son sınıflardan gitmiyordu değil mi ya? Raporlu rapor oluyordu bir şey oluyordu. Genç. Yani işte, Orijinal programlarında göster 3 tane adam var içeride. Onlar da yazık herhalde şey bulamamışlar ya can değişiklik olsun diye okula gelenler <gülüyor> çok sıkılıyoruz bari bir okula gidelim falan diye kafamızı dinleriz en azından Hayır. ondan sonra başka şöyle bir bugün bakıyorum kısa kısa, kısa hep kısa. kısa kısa bunlar hep bizi konuşun diye önümüze gelen şeyler Fahir hmm. konular ee, başka senin şeyin var mı? Mesela Halit Ergenç'in attan indi bisiklete bindi diye şey var. Bisikletin tepesinde görünmüş. Bu konuyla ilgili nasıl değerlendirebiliriz? Böyle değerlendirebiliriz diye muhteşem yüzyılda ee, padişahı oynayan Halit Ergenç. Halit Ergenç bisiklete binerken görünmüş. O da Halit mi? Halit mi? Allah bilmiyorum onu. Halit galiba. Ya. Halit, halit Ya da kıvanç olunca Halit de. Ergenç olunca Halit. O da olabilir. Yani. Yani değişiyor çünkü. Ne olduğu ıı, değişiyor onun dışında. Iı, başka şöyle hızlı hızlı neye bakabiliriz? Hayır yani senin de ıı, şey geliyor 10.000 bin memur, koruma memuru geliyor biliyorsun üniversitelerine. Nereye geliyor? Üniversitelere. Koruma memuru ne? Koruma memuru polis bir değişik. Bir değişik. Güvenlik tipi bir şey mi? Tabii üniversite ve statlarda biliyorsun neyler var? neyi gruplar var? Marjinal, marjinal mi? Bravo Fahir marjinal gruplar var. Olayları önlemeye yönelik özel güvenlik yetmeyince hükümetin yeni bir formülü bu. 10.000 bin özel koruma memuru alacak. Ee, Ama hangi üniversitede? Her üniversitede alınmayacak herhalde. Her üniversitede alınacak canım. Üniversitelere işte girecek bunlar. Hacım kaç tane üniversite Üniversite başına kaç adam düşer? Eser Ye miktarı. Yetmez diyorsun. Senin. Yetmez. 100 bin olması lazım. 10 bin değil 100 bin olması lazım. Biz de bu, bu şekilde. Ben hedefimi söyledim. Hedef 100 bin güven şey özel ne o? Özel koruma, koruma memuru. Özel koruma memuru. Özel güvenlik yetmeyince bu şekilde bir destek Bana bir destek sağlayacak. Katalım. Yalnız az olmuş. Yani ben az de olmuş, sana katılıyorum. Birazcık 10 bin ne kimin dişinin kovuğuna yetmez ya. Şimdi bazı üniversiteler buna itiraz ederken, şiddetle itiraz ederken çünkü e, akademik bağımsızlık, akademik özgürlük ve üniversite özelliğine e, ket duran bir şey olacak derken bazı üniversitelerin çok hoşuna gidiyor bu. Hmm. Ay çok iyi oldu. Çok güzel oldu diyerek. Hmm başka bir boyuta taşıyorlar Cingöz Recai Üniversiteleri'ni biliyorsun. Ne tabii canım onlar. Pek ondan. çok üniversiteler, üniversitelerimiz var yani o şekilde olan. E Onların olsun, da hoşuna ya. gitmiş. Vallahi hoşuna kesin miymiş Oktay? Kesin gibiymiş. Siz bir tartışın da ondan sonra biz bir karar Ke veririz demişler. Kesin tam bir şey söylemiyoruz ama kesin gibi olabilir dediler. Ay Oktay vallahi var ya üst üste kombo yaptı ya. Rahatladık rahatladık tamam bitti. Ondan ee, sonra bitti şey, bundan sonra İngiltere Kraliçe Monarş haberlerine geçeceğiz. Vallahi monarş Onlara geçmeden önce tabii bir reklama girsek biraz da biraz da reklam desek Oktay. Hay hay. Hay, hay, hay hay efendim. Hay hay efendim buyursunlar efendim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Aman efendim parçalarımızı da dinledik pek bir keyfimiz yerine geldi. 8.51 yaptık saatimizi 21 Mayıs 2013 Cumartesi. Olsaydı bugün mesela saçma bir... Yani bir, bir, bir hata bir şey. olurdu. Valla cumartesine ya demek ki cumartesi. Yanlış basım olurdu. Yanlış Tan Tan Tan basım. yanlış <gülüyor> basmışlar <gülüyor> verdik. <gülüyor> Onun salı olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ama bugün inşallah herkes şey gibi yaşar, cumartesi gibi yaşar. İnşallah Fatih. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Lütfen yani. Nütsalı duası da sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keşke daha işe yarayan bir şey için dua Keşke. Bakalım Oktay tutuyor mu? Enler bir Tutuyor mu? Tutuyor mu? tutarsa ona göre. Çünkü bir de öyle bir şey var. Keşke başka evet. bir şey isteseymişim diye bir şey... <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Buyurun. Ne buyuralım ben. ya Sen ne bu, buyuruyor? Ben buyurayım o zaman. Sen buyur ya gel. Ben buyurayım. Kan e, Film Festivali biliyorsun bu Ay, sıralarda devam ediyor. Oktay 66. Kan Film Festivali. Ne olaylar Geleneksel. ne olaylar ne ne olaylar. Ben Keanu Reeves'i gördüm. Resmen obez olmuş. Hadi ya obez mi olmuş? Oy. Görmedim ben onu. Yaşlanmış de. diye bir şey yapıyorum ben. E, tamam hepimiz yaşlanıyoruz. Hiç, kim, hiç kimsenin itira kazık kakacak halimiz yok da. Adam bir kilolar o saçlar uzamış bir de terlemiş. Kan bu devirde sıcak mı olur bilmiyorum. Bu devir dediğim bu dönem. Yani diyor Biliyorsun ki Keanu yaşlanması haber değil terlemesi mi haber? O saçlar falan yüzüne gözüne yapışmış, yapışmış kilosu o. ile beraber. Ne yaptılar diyor. kim bilir? Bir, garip bir yer olmuş teneffüste koşturdular mı ne yaptılar? Na, ne var Kandil filifesinin nasıl gidiyor? Bir, enteresan bir yer Hülye olmuş Hülya da orada Hülye Hülye. biliyorsun. Hülye. Evet Hülya Avşar orada. Ee, ama şey sürekli bir hırsızlık olayı oluyor kanda şu anda. Yok yani, yer değiştirmedir o yer değiştirmedir. Tabii kanda hırsızlık yoktur yer değiştirme vardır da. Yani artık ikinci olayla beraber biliyorsun bir mücevher hırsızlığı olmuştu. Aman onlar da gidiyorlar kendilerinin olmayan mücevherleri gidip kiralayıp kiralayıp takıp geliyorlar. Herhalde ondan. Herhalde ondan. <gülüyor> göz var göz. Nazar değiyor. Reklam yaparken ya, ya bu ben takandan kayboldu diyenden şüpheleniyorum. Ya da başka rakip firma o Olabilir var. ya Şey e, Kim takmıştı da çalındı Hırsızlık Birinci hırsızlığımız Birinci hırsızlığı çeş birimi. Çeşitli sanatçılar Çeşitli aktrisler Yani various artists various Öyle diyebiliriz En son da bavul çalındı Daha doğrusu bavullar ortada yok yani Allah Allah çok enteresan. Bir hafta içinde ikinci hırsızlık e, olayı bu. Kanda neler oluyor? Oktay Demirci'nin özel haberi. Dı dın dın dın. Çin Film Grupları Başkanı yardımcısı. Oktay hemen şey yapayım mı ya? Dur ben abi? Sana, ben sana bu şeyi yapayım ne ya. Ne yapacaksın? Ya ben ne yapacağım yani? Ee... Ben de o sırada bu isme çalışayım. Ya sen Zang, o isme çalış. Oktay Demirci'nin özel Zang. haberi diye ben şey yapayım. Tamam mı? Oktay Demirci'nin özel haberi olarak tamam. gireceksin. Tamam. Oktay Demirci'nin özel haberi... Kanda neler oluyor? Anlaşılmadım. Kanda neler oluyor? <gülüyor> Kimlerin bavulu çalındı? Merhaba. KAN Film Festivali yalnızca bir film festivali olmaktan bugün itibariyle çıkmış durumda... Az önce çıkmış. Bana gelen habere göre az önce çıkartılmış. Çin film grubu başkanı ne demek bu bilmiyorum. Onun yardımcısı Zhang Giang otel odasındaki bavullarının çalındığını fark etti. Çörüklüyorum. Oktay fonu çörüklüyorum. Fazla da körüklüme Fahriye. Kulağım şey oldu. Kulağıma kadar geldi. Kulağına fon kaçtı Oktay. Otel yönetimini şikayet etmiş. Kime? Ee... <gülüyor> genel genel ortalık yere şikayet etmiş. Fransada güvenlik çok kötü, insanlar çok kaba. Bu festivalden bahsetmeye bile be. E, Fransa'da da şey memuru, ne koruma memuru alsalardı böyle ding, ding, ding, ding, ding dur bulamadım ya. Yapamadım ya okta ya. <gülüyor> onu birbirine denk getiremedim ya ya. İşte yani o bir olsaydı çok güzel olacak. Çünkü Hakikaten ben onu tam diyecektim. O da öyle olduktan sonra böyle olaydı. Çin film grubu Resmen efekte boğuldu ya. Valla program efekt... Efekt konusunda valla... Program e, efekte boğuldu. E, Türkiye'nin en önemli programlarından bir tanesi. Efektör Fahir Öğünç. Çok teşekkür ediyoruz. Bana iki tane efektör söyler misin? Hemen söyleyeyim. Hazır zaten. İkisi de kafamda yani. Üç deseydim mesela mosmor olurdum. Valla hem Ben... İki dediğin Efektör Korkmaz Çakar. Korkmaz Çakar, Fahir... İşte iki tane... Ama Oktay sen çok hınzırsın yani. Çok <gülüyor> hınzır birisin. <gülüyor> İki diye sordum Fahir dediğim gibi. Hınzır Oktay Demirci. Eurovizyon'un faturası Merkele. Ya evet Almanya'nın. Almanya'nın şarkısı nasıldı Oktay sen yakinen tarz. <gülüyor> Bu şekil bir şeydi Fahir. Ve de takdir <gülüyor> ettiğiniz üzere çok da puan alamadı. Çok puan alamadı. 26 yarışma arasında 21. oldu. İyi. Almanya. Ya şey diye mi üzülüyorlar? İlk 20'ye bile giremedik. Yani faturayı kime çıkaralım, kime çıkaralım? Angela Merkel'e çıkardılar. Yazık o kadın daha ne yapsın ya, daha ne yapsın ya. Hükümetinin ekonomik politikaları e Eurovision'da da neredeyse sonuncu olmamıza ve neredeyse, neredeyse rakip çak yapma çak yapma <gülüyor> noktasına getirdi <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi hükümet politikaları ben neye göre belirleniyor falan diyordum. Bir iki tane alacağımız Ama sanki şey Alman revizyon da çok mu başarılı oluyor? Aa, Aa bir oldu? kere birinci olmuş. Değil kaç mi? Kaç bir kere? Yok be o kadar çok yok bir hiç, hiç genç kızacağız birinci olmuştu. Bir genç kızacağız birinci oldu da hani Lena Lena mıydı? Neydi o hanımefendinin adı? E tabi şeydi. Neydi o parçasının adı? Tam adını sen getir. Adını getirsen bir getir. Tamam işte o, o kızcağız biliyoruz hepimiz. Evet onu da şey... Sonraki onda... şarkısıyla da zaten çaldık evet, biz galiba. Evet sonra çıkan aynen, aynen abi. Aynen. Ondan, ondan sonra pek bir şeyini göremedik biz yani Almanya... Şey duraklama dönemi düşüş devri başladı demek ki Almanya'nın Eurovizyonda. Tamam yani tamam başlasın da işte e, hükümet politikaları da belli şeylere göre gözden edilerek yapılsın. Yani revizyonu bir göz önüne alın neye göre ne yapacağız diye... Bir kere daha Türkiye'nin ne kadar doğru yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıktı, çıktı tabi. Gidiyorsunuz siz orada yok Yunanistan'a e para vermeyeceğim. Angela Merkel'e bak. İspanya'ya para vermeyeceğim. Oraya para vermeyeceğim. Ver ya bol bol böyle şey değil, Bahşiş dağıtır gibi dağıt. Angela Merkel Avrupa'yı şey gezerken. Ondan sonra bak bakalım Eurovizyonda puanlar nasıl akıyor. Valla bir numara en birinci Almanya olur. Kim birinci olmuştu bu sene? İsveç mi? Danimarka. Ha Danimarka. İsveç'te yapılmıştı değil mi? İsveç'te yapıldı. Hop! Dani, puanlar Danimarka puanlar Danimarka'ya. Hop bütün puanlar Danimarka. Orta tempo km. bir şarkı mı birinci oldu? Orta tempo, dört tempo dediğimiz bir şarkı, üst tempo, hızlı tempo. Eee Ital Böyle bir tempo ediyor. Hakikaten. Ne Hiç anlamayan adamın ağzına yakışmıyor. Anlayan adam o adam olsam ne ağzıma yakışır. yakışırdı. Ama anlamadığım için hiç vallahi tırp geliyor Bu kadar güzel bir şey. ee, Ne yaptılar Angela Merkel bir cevap vermemiş Ama Angela size uğraşamayacağım çok... Zaten bütün Avrupa ile uğraşıyorum bir de Erevizyon uğraşamayacağım O da eksik kalsın ya Hayır ya vermesinler Vermesinler. Angela Merkel'i şeye davet etmişler mi? istifasına? Şeyi vermesinler ya. Yayına vermesinler televizyondan. Evet en güzel çözüm işte. E, bak bizim bak, bu hiçbir haberimiz var hassasız, hiç, hiç. Ne oluyor diye bak dedikodusunu bile zor yapıyor. Yapamıyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Kim birinci oldu? Na, nasıl oldu? Söyletim. Onları... Yok gibi sayacaksın. Bitti gitti. ye yayınlayacaksın. Göndermeyeceksin. Bak göndermesin seni. Yemin ediyorum seni göndermesin. Bak, Göndermiyorum bakarım. desin ya. Ha, yani. Göndermiyorum Bazı şeylerin çözümü kolay ya Şansölye yani. değil mi bu şansölye. Nasıl şansölye bu söyle ne demek Almanca'da Başbakan O kadar mı Bu kadar Bana <gülüyor> da böyle daha havalı bir şey gibi Hani böyle Hani Biraz da içinde aristokrasi varmış Şansölye Yok ya Başbakan onu işte. onun herhalde şövalyeye benzemesinden O tip bir şeyden dolayı bir Nedense başbakan söyleye Bakan ne demek peki Almanca'da ona bir bakayım da geleyim O kadar Fahir. Almanca kursuna gönderdik Oktay. O kadar Almanca ya kursuna gönderdik. Doğru aslında gönderdi. birinci dakikada bize şeyi öğretiyorlar. Yani e, kam kamuda hangi mevkinin Almancası ne diye. Onu ben unuttum ama benim hatam oldu. Mesela İngilizce'de Prime Minister. Minister. Ya bir şey çalalım Fahir. Tamam. Ee, ne? Bir Dors çalalım ya. Dors'un Dors e, klavyecisi. Maalesef. Ray. Öyle değil mi? Hemen çalıyorum. Evet, tabi evet. Valla çalalım Hemen şöyle bir güzel radyo. bir şey çalalım. Hayatın sesi. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Tamam, bu parçayı da dinleriz de zaten üstüne konuşalım ondan sonra. Üstüne konuşalım. iyi, iyi oldu Dors çaldın Fire. Ya tamam Dors şey yapamadım. Ben e, ne çalayım ne çalayım dedim o Bak tarz... Kenan Bey demiş ki bu doğru parçasını ilk kez duydum demiş. <gülüyor> yani çal bir şey. Fire çalabiliriz. Riders on the Storm çalabiliriz. Riders on the Storm Ne istiyorsun ya? Storm çal. Bu arada e, programımızı toparlayan dinleyicilerimiz var. Şöyle bir istersen Twitter'dan şöyle bir e, özetini geçelim. Özet geç lütfen. Şöyle e, Zeynep Hanım önce yoklamadan başlamış Hı. Demiş ki yoklama sırasında bir present bir absent bir, Hiç bunları duyamadık Bunlar duya Yalnız bugün yoklamamızın ilk dersi bugün İngilizce olmadığı için Türkçe yaptık evet. Bazen İngilizce oluyor çünkü ilk dersimiz O yüzden present'tir absent'tır. bu ifadeler o zaman söyleniyor Ondan sonra Sinan Bey e, kanla ilgili haberimizdeki eksiği bulmuş ve yapıştırmış Hemen Fransa'nın hazır mısın? Evet e, Emin misin? Bir dakika hazırlayayım kendimi ya. Biraz efektör özelliğini ortaya çıkar Fahim. Efektör özelliğim hazır şu anda. Hazır mı? Evet. Yani böyle nasıl bir efekt koyacaksın bilmiyorum ama. Fransa'nın kanı kaynıyor demiş. <gülüyor> Yeterli. Oo. Zıvanadan çıktın. Efektler şu anda tamamen benim kontrolüm dışı devam ediyor. Kombo efekt geldi Sinan Bey. Ee, ondan sonra Zeynep Hanım Serhan Bey Satellite demiş hatırlayamadığımız Almanya'nın birinci olduğu şarkı Eurovizyonda. Aynen hep bu, abi. Hep bunlar konuştuğumuz konularda evet, yaptığımız eksikler. Es, eksikler. Eksiklerimizi evet yani aslında çok zekiyiz ama e, hiç tembelliğimizden bunlar aklımıza gelmiyorsun Ve artık. Zeynep Hanım Almanca'da bakan Minister demiş. Bakan Minister Başbakan şans söyleye demiş. Yani Minister İngilizce gibi ama vurgusunu Almanca hesaplamanız Minister lazım Yani ya Anl Ministah. anladım. Ya, o zaman, o zaman İngiltere. Ya Bir dakika doğrusa da neyi ayarlayayım oktay? Onu bir şey yapamadım bir Vallahi an... e, ben gözlüklü klavyeci. Light my fire falan çalayım mı? Çal tabii ya biraz uzunca ama yani bugün çalmayacağız. Ne zaman çalacağız? Rayman Zahirik e, uğurladı kendisini. Hakikaten gözlüklü klavyeci diye geçer. E, ve ben bunu hatırlıyorum. Sen şey izlemiş miydi? Filmi izlemiş miydi? Neyi? Hangi angefil. doğrusun filmin Oliver Stone'un yaptığı. Orada böyle çok şey çizilmişti bu adam. Yani böyle işte grubu dağıtan, para hırsıyla gözü dönen. Gözlükler zaten sırf ondan, o gözlerin bozulması hep para hırsı yüzünden. Vallahi öyle böyle bir kötü kötü bir adam diye anlatmıştı bize Oliver Stone da. Sonradan öğrenmişti. Özür ben, dilemiş, barışmışlar. Bu adamın da ben bu filmi çekeceğim diye fikri varmış. Böyle bir çekişme olmuş. Ondan sonra Overstone da böyle bir gol atmış bu filmde. Yani Buna gol tuzak... denmez ya. Vallahi tam tam da gol denir bu, ya. Bu sinemacılıkta tuzak sorudur yani bu. Resmen bir tuzak soru yapmış yani. Tuzak soru yapmış, sonra gitmiş gol atmış. Vallahi gitti gol <gülüyor> attı. Değişik ya. bir şey. Öyle de değerli bir e, müzisyen kendisi ama e, galiba dün eee kaybettik kendisini. Bir... Galiba diye ama haberi verince Oktay galiba dün kay... Hayır, kaybettik dün de yoksa... galiba dün kaybettik. Yani dün ya da sabaha karşı. Tam vakit Böyle veremiyoruz. Şey o zaman tamam hemen Doors'a. Çalalım Doors sonra İngiltere'ye gideceğiz. Hayır. Tamam ondan sonra İngiltere. Oktay çok iyi gidiyordun. Çok iyi gidiyordun. Valla eline o sağlık. Ya, estağfurullah. Emeği geçen herkese teşekkürler. E, hayatımızda biliyorsunuz orta tempo diye bir şey vardı. Evet. Orta tempo bir şarkıdan sonra tabii ki yepyeni bir e, anlayış daha girdi. Orta boy etek. <gülüyor> orta boy etek. Yani üç, üç tempo diyebilir miyiz? Üç tempo diyebiliriz. İngiliz taş, e, tasarımcı, e, tasarımcı ismi vermek istemiyorum Verme ama e, Victoria Beckham üzerinde sürekli denemelerini yapıyordu. Yani ne mini ne... Uzun mu? Vallahi orta boy dedik. Dizaltı de deniyor ona. Yok dizaltı değil ya. Ne? Dizaltı dizaltı olarak geçiyor. Orta boy olarak geçmiyor. Orta ne tam diz kapağı mı? Vallahi işte ayak bileğinin bir karış üstüne kadar. Ayak bileğimin mi? O Vallahi. bayağı uzun etek ya. Vallahi uzun etek. Ama işte orta boy diye geçiyor. Yani en azından buraya koydukları öyle. Orta boy bir kavun büyüklüğü desen anlayacağım Fahir'i de orta boy... Orta boy büyüklüğünde bir... Yani ne olabilir orta boy büyüklüğünde? Orta boy büyüklüğünde bir kavun kadar mesela. mesela o zaman baca or... bacak gelir aklıma. O zaman kalf gelir <gülüyor> aklımıza. Başka Cal, ne gelebilir ki? Olur. orta boy. E, etekler bundan sonra mini kalem ve maxi boy eteklerin yerini almaya aday talibiz demişler. Şöyle bakıyorum. Benim de rahatlıkla giyebileceğim. Var mı orada şekli şemali? Şekli şemali var ya. Dar işte. mı peki yoksa böyle uzun cama mı? Şimdi buradaki hanımefendiye göre bakınca darmış. Yani yürümesi zor mu? Tık tık tık mıdır yoksa... Oktay oraya güzel ben bir yırtmaç atarım sana. Rahat rahat yürürsün. Ben de Ay aynı konuyu çok düşündüm. Çok hoş olur ya. Çünkü minik minik adımlarla çok komik Ama nerede izleyelim. olacak yırtmaç? Yani evet. yanda mı yoksa arkada mı olacak? Ee, şimdi ben benim bacaklarım güzel olduğu için benimkinin yanda düşün, seninkini arkadan. Ha benim bacaklarım çok ortadan. çirkin senin bacakların çok güzel faiz. Hayır canım sen senin bacakların daha etli olduğu için. Kalfları en azından orta boy bir kavun büyüklüğünde olduğu için... Ee, Seninkini ama istiyorsan önden yırtma. Ben ama koy. arkadan Oktay yırtmaç sağ... sevmiyorum ya. Yani. Tamam önden yırtmaç koydum sana. Önden mi? En önden de yırtmaç. Önden güzel olabilir evet. Ama tabii ki bacak bacak üstüne atarken lütfen dikkat et. Onda soruyor. Senden yok. tek ricam bu. Ben öyle senin orta bu eser sıma... giymeni itiraz etmiyorum. Biraz şey, yap. yani. şey yaptıktan sonra Smaçtı. sağdan soldan bacakların üstüne ört. Anlıyor musun? Yani, oturunca sağ sola kayıyor ya. Ha bayağı öyle derin mi yırtmaç? Yok e, derin koyacağım. Nereye kadar? Yani? Derin koy yırtmacımı diye bir eserim var benim. Biliyorum hatırlıyorum Kırşehir değil mi? <gülüyor> Kırşehir türküsü benim çok sevdiğim türkülerimden bir tanesidir. <gülüyor> Radyonun yırtma acımı ortaya. <gülüyor> yeterli samimiyetimize güvenerek yeterli demek Teş istiyorum. Teşekkür ediyorum ya. 10 yaşındaki kanser hastası Oliver e demiş ki son arzum 2. Elizabeth'le tanışmak. Zaten 1. Elizabeth'le tanışma olasılığı yok. Maalesef 2. Elizabeth'le de tanışma olasılığı yok demişler çocuk çocukçağıza. Ee, 60 yıldır İngiltere'yi yöneten e, kraliçe de olumsuz yanıt vermiş buna. Aa. Tabii tabii. Ee... Üfff. <gülüyor> Çok ağır konuşmuş akşam gazetesi kendisiyle ilgili. Ben burada tekrar tekrar okumayacağım da çok ağır konuşmuş hakikaten. Ee, ama tabii bu anne böyle... biçim kraliçesin mi? Ulan 60 yıldır kraliçeyim ben. Sen ne biçim kraliçesin? Çok nezih bir ifade. O derece. Tabii orta tempo bir ifade. Benim bahsettiğim. Yüksek... İngiliz gazeteler bu kadar rahat konuşuyor mu kraliçe hakkında? İngiliz gazeteleri bu kadar konuşmuyordur ya. Akşam gazetesinin ama biliyorsunuz ayarı <gülüyor> kaçtı mı tam kaçıyor yani. <gülüyor> Sinirlendirme, şey Sinirlendirmeyeceksin abi akşam gazetesini. Kraliçe Elizabeth. Bütün İngiliz halkı bile korkuyor yani akşam gazetesinin manşetlerinden. Ee, aynı zamanda Lucemi Derneği harekete geçmiş. Madem demiş Oliver böyle bir isteği var ama reddetti. O zaman ne yapalım? Kraliçe filmindeki daha doğrusu Queen filmindeki performansıyla... E, gönüllerde tahkik taht kura. sadece bu performansı ile değil e, bence pek çok filmdeki performansı ile hassas, hassas olduğumu. Helen Mirren'ın kapısını çalmış Helen Mirren var ya şu anda hakikaten on numara kadınmış yani Helen Mirren de on numara insanmış kadın da değil yani e, ondan sonra Helen Mirren ne cevap verse beğenirsin Hay hay efendim Hayır o mı hayır, <gülüyor> hayır Hayır Ne o da kabul mı? Kabul etmiş kabul etmiş. Seni, seni bir kere ah. daha insanlık adına hayal kırıklığına uğratmayın Fahir. Oktay sağlı sollu girişiyorsun. <gülüyor> en zayıf olduğum anda en bütün savunmalarımı indirdiğim anda. <gülüyor> yok yok. Demiş hemen demiş. Hemen yapıyorum makyajımı demiş. Onun zaten makyaj seti hazır. Kraliçe Yapmayalım. diye tak tak tak hemen. Kraliçe diye böyle Kraliçe bir şey var. Kraliçe kimliğim var demiş. Evet. Hemen makyajını yapmış. Saçını yapmış. Ondan sonra onun bir kıyafeti var. Böyle tek parça e, pembe. Pembe bir kıyafet var Helen Miran'ın. Onu böyle giymiş. Yavaş ondan sonra. Evet. Giymiş. <gülüyor> ondan sonra takmış broşunu takmış. Ondan sonra çünkü rujunu... kraliçe dedim broşu kim takar kim takar kraliçe, kraliçe takar. takar. Ondan sonra al almışlar hep beraber Lucemi Derneği yetkilileri ve Helen Miran'ı e, limuzinle. Oliver'ın yanına götürmüşler. Vallahi çok süper hareketmiş. Oliver da hakikaten çok mutlu olmuş. Ya yani burada da fotoğrafları var. E, Britanya bayrağını imzalayıp vermekle yetinmedi. Minik Oliver'ı şovalye de ilan etmiş Halim Miran. Ya vallahi vallahi ben duygulandırdım. Beni zaten yani. hastasıydık Halim Miran'ın bu e, hareketiyle. ...benim için şövalye şeyine çıktı... ...mertebesine çıktı. Ne şövalyesi ya? Bizim esas kraliçe şimdi... Ben, ...benim için esas kraliçe... ...şimdi kraliçe düşünsün. Helen Mirren'dır. zaten kraliçe de şövalye... <gülüyor> ...hiç bugüne kadar olmamıştı. Hiçbir kraliçe şövalye, şövalye olmamıştı. Helen bence o mertebeye de yükseldi. Bu şeyle ondan sonra... ...bilmiyorum artık şey gelir mi? Bundan Sen sırasını... nasıl benim... ...benim kılığıma girersin de... ...bundan rant sağlarsın diye bir şey gelmez. Rant diye bir, bir şey yok yani maddi herhangi bir çıkar yok... Burada küçük bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmesi var. Mutlu etmek var. Vallahi süper hareketçi. Kraliçeyi de anlayabiliyorum. Şimdi böyle bir şeye başladığında pek çok talep gelebilir ve bir kısmını ona yaptın buna yapmadın diye olabilir. Ama 10 yaşında bir çocuk olunca da sürekli hasta bir çocuk. Ya onu yani yapmak istesen herhalde bir şekilde... Herhalde yapardı yani. Kimsenin ruhu duymadan... Yap yap da yapılabilirdi Yapılabilir. yani. Yapılabilir. Evet aynı. aynen abi. Gerçek kraliçe diyerek Helen Mirren'ın şeyini akşam gazetesi. Bak sinirlendiği zaman şey yapıyor ama akşam gazetesi yani sevdiği zamanda onu da göklere çıkarmasını da biliyor. Bravo. Akşam gazetesinin çok bence ederiz. dostluğunu kazanmak çok önemli. Bence Çünkü böyle. hakikaten onun düşmanlığı son derece pis olur. Aman aman. E, Röfleci Jönler haberimize isterseniz bir bakalım. Röfle trendi aldı başını gidiyor. Oktay ne diyorsun? Röfle mi diyorsun? Ne diyorsun? Röfle trend mi olmuş? Ya erkeklerde röfle. Ha erkeklerde. E, tabii David Beckham'dan George Clooney'sine kadar bunlar trendin öncüleri olarak geçiyorlar. Erkeklerde daha sağlıklı ve doğal görünmesi için saçlarına röfle yaptırıyor. Röfleyi birisi bana net bir şekilde açıklayabilirse hatta bir böyle kadın dinleyicimiz olursa ki tahmin ediyorum bu işlerden biraz kadınlar anlar. Ya Ben röfle sana bunu nedir? açıkladım ama sen ikna olmuyorsun fay, benim söylediğim ya. Ne Gölge atmak mı? Araya? Hayır açılması saç, saç renginin açılması saçtaki pigmentlere birkaç espri yaparak bu e, pigmentleri dürtmek suretiyle ben sana bilimsel anlatıyorum Fahir. Fark ettim yani ee, hangi kuaför bu kadar e, şey yapıyor onu bilemedim sadece. Yani, Rengini değiştirin boyatıyor muyuz yani? Çünkü benim bildiğim akşap bir adam burada George Clooney. Yani boyamaya hazırlanmak gibi düşün sen bunu. Yani e, açıyorsun. Oksijenle açmak gibi mi? Gibi. Yani onun onun e, şey gibi ama tabii muhakkak ki. Ee, ...daha iyi ifade edecek dinleyicilerimiz varsa... Ya bir, bir iki varsa. dinleyicimize ben yine sormak istiyorum... ...eğer yani eğer bir beş dakikalarını ayırılarsa... ...çok makbule geçer. Hatta yani böyle dip, dipleri şey olur. Yani dipleri böyle sık olur yani. Dip, dip boyası gerektirir röfle. Ha, bir de yani, devamı evet. var. Tabii yani röfle aslında bir şeyin başlangıcıdır. Hı. Gölge attırmak dediğimiz şey ne? O da röfle değil mi? Eee... Vallahi gölge attırmak... Onların da böyle özel ismi var. Ben bir şey konusunu bilirim. Bir Alman balyajı diye balyaj diye bir şey var. Bir de Alman balyajı var. Alman balyajı mı? Ee, Angele Merkel şey yapmasın ama... ...Alman balyajı diye de bir şey var yani. Maalesef. Sana... Bakayım. Aa, hiçbir dinleyicimiz bilmiyormuş. Hayatta sormam bir daha. Hayatta... O soruyu Sevdiciler, soran gitti. Ben Bitti, gitti. ama... ...yani Fahir'in başka bir... ...kendisine yakın olmayan biri tarafından açıklanması... Ya Oktay bazen ee, öyle değil mi ya? Yani? Yani? Evet, yani çünkü dibindeki adama bazen ulaşamıyorsun. O yüzden lütfen. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Hilal ben. Hilal Hanım hoş geldiniz. Röfle yaptı diyor musunuz oldum. hiç? Zaman zaman. Zaman zaman nedir röfle biraz anlatır mısınız bize lütfen? Hmm, hadi şimdi anlatıyorum. Önce suçunuzun. E, kaçınızın... Böyle tutam tutam ayırarak tam sarıya boyuyorsunuz. Tutam tutam ayırarak sarıya boyuyoruz ve biz buna evet. halk arasında röfle mi diyoruz? Hayır buna gölge diyoruz. Kendi bu... saçımızın üzerine yaparsak bu gölge. Bunun adına gölge ama hepsini sarıya boyarsak nesi gölge bunun? Hayır, hepsini sarı boyamadık ki böyle mesela nasıl biliyor musunuz? Bir saçı alıyorsunuz böyle bir tutam yukarıdan alıyorsunuz, aralardan böyle parmağınızı bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı geçirecekler üsttekileri bu yüzüne alttakiler kalıyor. Ha anladım tamam. Bu durumda böyle karma karışık bir şey oluyor. Biz ona ne diyoruz? Gölge diyoruz. Gölge diyoruz. Evet. evet. Eğer alttaki saçı da hani kendi kalan saçımızı da açık bir tona boyarsak, hmm. hani açık sarının üstüne daha açık sarı yaparsak bu işlemi sözlü oluyor. Hmm. Ha sarı olması şart hoş yani bunda. Yani evet açık renk olması şart şart Bana başka Çünkü... bir açık renk saç şeyi söyleyeyim. Beyaza mı boyayacağım mesela? Hayır, mesela beyaz da yapıyorlar evet. Beyaza çok yakın hani bilkent sarısı diye bir sarı vardır Ankara'da biliyor musunuz bilmiyorum. Beyaza Bilmem çok mi? yakın. Bir sarısı diye bir sarı vardır Bö Bölgecilik yapmıyoruz efendim. Ama o yüzden kuaförlerde bir... öyle geçiyor bu <gülüyor> tarz. geliyoruz öyle. Bu, şey maalesef kuaförlerde öyle geçiyor o Yani mesela evet, şey gibi artık şey geçiyor. markalaşmış. Nasıl diyelim? Ee, yani o konuda çok başarılı oldukları için vallahi öyle bir şey var. Ben de duydum bunu. Evet evet şimdi mesela o çok sarı açığa yakın bir sarı. İşte civciv sarısı var yok bilmem ne sarısı var falan filan. Hmm. Bir sarı daha <gülüyor> söyleyemediniz ama civciv sarısı evet. o Peki balyajla gölge arasındaki fark ne bu sizin anlattığınız gölgeden sonra? Evet onu da söylüyorum. Buyurun. Gölge ince ince yapılıyor. Hani... Balyaj tutam tutam yapılıyor yani daha kalın kalın alıyorsunuz o üstteki tutamları. Peki Alman balyajı ne? Onu bilmiyorum onu ilk kez sizden duydum. Allah Allah çok teşekkür ederiz Hilal Hanım yani <gülüyor> yine de çok güzel açıkladınız sağ olun. Sizin saçlarınız ne renk şu anda? Ha, benim saçlarım şu an bakır. Bakır. Bakır. Evet. evet. Bakırın herhangi bir tonu var mı çünkü kızıl kestane falan filan öyle soğan kabuğu. Ya var da ben bilmiyorum valla bakır diyorum boyuyorlar. Bakır diyorum boyuyorlar ne diyeceğim ya. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Sinan Teşekkür Aynen. ediyoruz. Çok teşekkür hoşçakalın. ediyoruz. Sağolun. Sağ Sağ görüşmek teşekkür üzere. Ediyoruz. Hoşçakalın. Fahit tarafını belli et o zaman. Neyse. Röfleci misin balyajcı mısın? Ben o zaman şu anda bu adamlar röfleciyse ben de röfleciyim. Bana da röfle balyajla daha telefon yanıyor ama herhalde Yanar tabii ki, eksik bir şey ya, eksik bir şey verdik herhalde. Tahmin ediyorum. Onu da hemen alalım. Gün Alamadık. Alamadı. Alamadım. Benim yüzümden. Oktay bir saniye. Son Yani duruyorum zaten dikkat ettiysen hiçbir yere kıpırdamıyorum Seni falan. de şey yapmak istemiyorum <gülüyor> Alo günaydın Merhaba Merhaba hoşgeldiniz kiminle görüşüyoruz efendim Ben Ezgi Ezgi hanım neredesiniz okulda mısınız o tip bir yerde gibi geliyor sesiniz <gülüyor> Vallahi aynen öyleyiz <gülüyor> Dersde misiniz Ezgi hanım <gülüyor> ders miyim Arkada bir ders hocanız var galiba sınıfta, hocam, sınıfta. Ha, Ne derse yapılıyor orada Dil anlatım. Ne dersin? Dil anlatım. Biyoloji mi? Yok, dil ve anlatım. Dil ve anlatım. Dil ve anlatım. Ee, evet. Hangi okul orası? Bu, ayrıncı. <gülüyor> Hayrancı Anadolu'yu sesinde, dil ve anlatım dersinde neler oluyor? Ama bir bir şey yapmıyorsunuz da. Valla şu anda ne gibi hissediyorum biliyor musunuz? Ö yani hocanız gelecek, öğretmen gelecek bize de bağıracak gibi. Valla fırçalanmaktan <gülüyor> çok korkuyorum. Ve ne konuşuyorsunuz <gülüyor> lan diye bize bağıracak gibi. Komik bir şey varsa söyleyin de gülelim yapıyorlar mı hala hocalar? Yok yok efendim. Ha komik bir şey varsa söyleyin beraber gülelim diyorlar mı hocalar hala? O demezler mi? E o zaten o o o o o sabit faiz yani. O yani. Fix. Buyurun eklemek istediğiniz bir şey mi var? Ya biz arkadaşlarına taktıkça bir şey yok. Biz bulalım dedik, konuşalım dedik. Bir arkadaşım şimdi size anlayacak. Veliyorum hemen. E, tamam teşekkür ederiz. Olur, Vay be liselerde neler oluyor. Buyurun hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Sena. Sena Hanım, Hanım hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Erkenden mi boyamaya başladınız saçlarınızı? Ya hayır. Ben boya yapmıyorum ama biliyorum şu yani. Ben de boya yapmıyorum Bilmiyorum. mesela ama biliyorum. Ne kadar mantıklı söylediniz. Sena Hanım dinliyoruz sizi. Balyaj mı, balyajcı mısınız, röfleci misiniz? Bir dakika. <gülüyor> ne oldu? Hoca geliyor. Hoca geliyor. Hadi, Hoca geliyor. Hadi kapat. Hadi Aa, kapat, sen, kapat, kapat, kapat, kapat. Kapat kapat kapat kapat. Vallahi kapattım yani ben şimdi strese girdim Hayır, ya. Vallahi ben korktum ya bize bağıracak. O Hoca geliyor. hocası. Vallahi bile Hiç Dilvi bir anlatım hocasından azar işitmedim bugüne kadar O yüzden işitmek de istemem yani İstemiyorum ben de istemiyorum E Oktay reklam zamanı gelmiş geçmiş yani İştemiyorsun ki Fahir'cim reklam var Ne yapıyorsun ne diyorsun ben yani Ben sana ne zaman Fahir'cim dedim Fahir Sinirlendiğinde modern sabahlar. Mo modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> Oktay sen de nerede yaşamak <gülüyor> isterdi? Ah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben sana bir rapor haline getireyim öyle vereyim. Fahiş. Yaşamak istediğimiz şehirler raporumuzu az sonra yayınlayacağız. Öyle şey değil çünkü benim cevabım kısa değil. Yani, ya yani, tam tam, Tumblr, tam Tumblr diye mi okuluyor, ne okunuyor oktay? Tampler. Tampler. diye okulda. Tumbler diye yazılı, Tumblr diye yazılı, Tumblr'ı Tumblr satmışlar ya. Ya. Vallahi billahi, Bir de şey diye yani bir yandan ne yapmaya çalıştığını anlamadım gazetenin lise terk lokcudan milyar dolarlık satış diye. Lise terk. <gülüyor> Adam 1.1 milyar dolara şirketini şeye satıyor. Yahoo ya satıyor. Ve lise terk, <gülüyor> lise terk olanı... olmasıyla gizliden <gülüyor> bir şey var. Laf zokuşu var orada. Ne lise lisede? Allah'tan üniversite Hangi gazete, okuman. hangi servis? Valla milliyet gazetesi. Milliyet gazetesi dış haberler servisi. Bu şey mi acaba? Lise terklere bir e, umudumuzu yitirmeyelim. Aslında biz de milyar dolar kazanabiliriz mi? Ha o da olabilir ya. ya o da bir alt metinde o da var. Liseyi terk etmiş olmasına rağmen... 1.1 ee, milyar dolara biliyorsun Bill Gates de liseyi terk o da lise terk lise terk Ayrancı lisesi terk ter Ayrancı Anadolu terk hep böyle neydi dil ve anlatım dersinde <gülüyor> bugün <gülüyor> ne günü bugün ne günü bugün güzel bir gün ee... bugün bir şey bir şey günü bir şey günü bugün ne bir dakika daha dünya nokta nokta günü ne günü Mesleki gruba mı şey yapıyoruz yoksa böyle başka bir şey mi hani sevgililer günü. Yani vesaire. şöyle bir e, yiyecek içecek malzemesi diye düşün. Daha doğrusu besin, bir, bir gıda. Ah bugün mercimek Dünya mercimek günü. <gülüyor> Vallaha mı? Bildim gıda deyince aklıma gelen ilk mercimek mi ya? Ne bileyim ya. Yani. <gülüyor> Hayır yani mercimekse de ben seni böyle de. Kabul bugün ederim. Dünya kelle paça günü. <gülüyor> Kadar güzel tek kelime öyle kelleli paçalı şeylere git. Çift değil o zaman. Bir <gülüyor> şeylere git. Bugün Dünya meyve tipi mi? Meyve değil ya Meyve değil me Sebze değil Hayvansal gıda Hayvansal Bugün Dünya Et Günü Bir çok yaklaştın evet. Beyaz et günü. Bir tık yukarı içecek diye düşün bugün dünya ne gün? Süt günü ya. Ya dünya pardon Oktay ya bir tık yukarı çıkamadım ya. Süt günü ya. Etin et, üstüne et bir şey ince... gelir mi diye düşünüyorum. Etin üstüne süt tabii gelir, ki hayır. süt gelir ya. Süt gelir değil mi? 26 kilogram süt içiyor Türkiye'de kişi başına. Valla ben hiç, yani şöyle söyleyeyim o 26 kilodan bana düşen bir iki kilo vardır yoktur yani. Ben O da yani diyorsun. şeyin içinde. Ya iç, içemiyorum işte küçük yaşta beni bir tek sindirttiler sütten. Yani içemiyorum dediğim aklıma gelmiyor. Bir de bünyeye alışmadığı zaman. Sen niye birileri zaman... seni tiksindirtiyor diye sütten tiksiniyorsun ya? Süt ayrı, o birileri ayrı. O birileri benim İstersen... anam olacak kadından bahsediyoruz. İstersen bir, biraz daha uzatarak seni ikna edebilir. Sıcak o şekerli ayrı. süt verdiler yıllarca ya. Sıcak, Sıcak... şekerli süt verdiler. Ya tamam sen şu anda keyfine göre iç. Tamam, Saçını öyle... uzat mesela. Soğuk ve şekersiz iç. Bir çılgınlık ettim. Soğuk ve şekersiz içtim. Buz gibi bir süte asla hayır diyemem diye. adam var ya. Yani. Bünye tabi ilk başta adapte olamıyor ya süte. Uzun süre uzak kaldığında. E var şimdi onların şeyleri çıktı. Valla onları da. Laktozsuzları de, var. Valla laktozsuz maktosuz. Bana her yer y laktozlu öyle söyleyeyim. Yarım yağlı olanları var. Günlükleri şimdi var. Keçileri var. şeydi şey değil, hani laktoz maktoz deyince burada böyle edepli edepli konuşuyoruz da bildiğin acayip bir çılgın bir şey. Efektli süt diyorsun sen. Efektli süt ya. <gülüyor> bir de ben öyle içtim mi yani oturun bir litre içerim ondan sonra Hayır, ne diyorsun bir içmem elini. diyorsun bir kilo içerim yılda diyorsun 2 kilo ondan sonra dedim onun 1-2 kilosu bana aittir o bazen şey alıyorum ya ben süt içeceğim kemiklerime faydası var 40 yaşında adamın böyle şeyler düşünmesi de ya yaşlılık emaresi. Benim herhalde daha 3 senem falan olduğu için rahat ben rahat konuşmak değil, rahatta içiyorum yani. Rahat iç, iç. Rahat içiyorum. Esas benim tam... içmem lazım o kemiklerim çünkü benim. <gülüyor> çok artık zayıf Tam vardı. şeyi bulamadım ben. Çok çeşit var çok süt peşin. konusunda. Yani tam böyle ne tam bu benim sütüm dediğim sütü bulamadım. Yani <gülüyor> inek mi alsam Bulamadı. Bağlı. Çünkü yani o Oktay kadar çok çeşit aradığı sütü bulamadı. Yarım yağlı var. Light olan var, Lightla evet. yarım yağlısının arasında ne fark var onu da tam bilmiyorum ben ya Light iki... dedi yağsız tahmin ediyorum. Aynı markanın iki şeyi var. Ondan sonra laktosuz var, Laktoslu. keçi sütü var, laktosuz, laktozlu. F. Laktozsuz. S. Laktosuz yeterli. <gülüyor> Valla 17 milyon ton çiğ süt üretimiyle. Oktay bana kimse çiğ süt emdi dedirtemez. <gülüyor> Ya bir ee, de şöyle bir dedi, şey var benim sütten uzak kalmamın var. sebeplerinden bir tanesi onu şey yaptım da ben ner, neredeyse değil de neredeyse çak yapma noktasına geldiğimde 2 yaşıma kadar emdiğim için anne İyine sütü hep, ya. Onu, hep onu arıyor bünyem. Niye bu konu açıldı sevgili Mescim. Ya vallahi billahi ya. yanında üfleyen programcı tonum konumuna gelmem <gülüyor> Sen kaç aylık kadar emdin? Ben bak, mi? ay ben diye konuşuyorum. 1,5 yaşına kadar emmişim. Ya, ya bak orada en az benim emmişim. Emmişim. Ben hatırlamıyorsun. E, bir ben bu hatırlıyorum. 1,5 ile 2 arasında çok bir şey, öyle asırlardır konuşulacak kadar bir fark yok faire ama ben da, bak ilk defa söylüyorum bunu. Bu onu. 30 yaşındaki adamla 40 yaşındaki adam arasındaki fark gibi bir şey. Nasıl fark yok? <gülüyor> evet ya beni çok yüzdeye vurdun. Yumuşak. Yumuşak karnımdan vurdun Matem Matematikle konuşuyoruz hocam. Yüzdeye vurduğun zaman o bir onun Üçte biri fazla yani. Ne oldu bir sesli sesli? Dediğim gibi koyar bir abi. Onu onu bir kenara Koyuyor koyarak kenara devam ona. ediyorum. Vaala çiğ süt üretimiyle dünyanın. Taşına çiğ süt deme ya. Ne demek ya çiğ süt ne ya? Ya bir çiğ süt var bir de bazı inekler var mesela hazır veriyor. <gülüyor> Kapalı süt. İçinde abi. kendi içinde bir şeyler yapıyor bir prosesler. Bir prosesler bir falan bu. sonra poşet buyurun efendim olur. diyor. Sağmanıza bile gerek yok diyor sa veriyor. Üretimden tüketiciye. Böyle patiyle değil, <gülüyor> nallarıyla getiriyor. Onlar tutturamadın. Oynak, toynak. Toynak. toynak. <gülüyor> Nalla değil, pati de değil. Toynakla Ne nal... Getiriyor. Ne toynak, bu yalnızca siten. <gülüyor> pat pardon, pati. Aman şey, toynak. Öyle kapıya şey indirseni yaslıyor böyle bir elinde de bidon. Onu veriyor, gidiyor. Bir Sağ zaman... ya, Oktay. Gözümüzde baya güzel canlandırdın. <gülüyor> 12. <gülüyor> 12. büyük süt üreticisiymiş Türkiye. Dünyanın on ikincisi. İyi ya, güzel ya. Yani. E burada mutlu olduk ya. İlk ilk on ikiye girdik yani. Ambalajlı süt ve süt ürünleri tüketiminin. E, ne yapacağız evet. bugün süt gününde ne yapacağımızı söz? Süt içme dışında yapacağımız sevdiklerimize süt ikram etme dışında. Süt ikram edeceğiz ve sevdiklerimizi damak tadına göre süt ya, şey içine yapacağız. bir şey katabiliyor muyuz? Yoksa Mesela, çiğ süt. Hadise. Aslında olur mu? bugün yapılacak en güzel şey güzel güvendiğimiz bir yerden süt alıp Hı. bir de Maya Maya şey yapmak ve yoğurt şey yapmak evet. armağan etmek tamam. Onu yapalım. Sevdiklerimizi yoğurt armağan edelim bugün. <gülüyor> Ama üzerinde üzerine ürünü. de üzerine de çörek otu ile şey yazalım mesela sev Mesela ben sana veriyorsam Fahri yazıyorum mesela. Hani... Ay diyorum. Bir de tam böyle ya kusura bakma bu da böyle oldu diyor. Mesela. Öyle isimlerimizi yazalım <gülüyor> Çok yani çörek O otu kadar ya. zarifsin ki o kadar zarifsin. Ki. Ay Daha içine bir var. şey katabiliyor muyuz? Atıyorum hani Kaparsın böyle. Katarsın tabii katmak. Kahve tipi böyle hani şey böyle yani, katmak hani fiilini dersine. kullanan herkes her şey yapabilir. İçine bir şey katalım mı yani? Kat, katalım mı katmayalım mı? Kat ne mesela? Ne katmak istiyorsun içine? Ya mesela marka veremediğim için böyle şey oluyor ya, çocuklar çok seviyor. Bir kaşık atıyorsun karıştırıyorsun böyle kahverengi oluyor. Hmm. Sütün içine. Sütün içine. Yoğurt da benim şu anda aklımda ondan sert bir yoğurt. Adam mayadan kalıyor. öteye geçemiyor ya. Mayadan, mayadan öteye geri, geçemiyorum gelemiyorum. Hayır. Vallahi bile bir, Geç onu. Sonraki. Koy onu bir kenara abi. Onu bir kenara koy. Koy mayayı Geri kenara. gel diyorsun. Geri gel. Geri gel. O, o da olur. Güzel. Bugün, bugün şey yapalım. Başka bir şey. Mesela muz dikörü falan katabiliyor muyuz? Muz likörü mü? maalesef hayır. Ha, likör. O, maalesef. likör olmuyor değil mi? Alkol biliyorsun. Ha alkol doğru ya likör nedense ben alkol kavramından çıkmış gibi. Aman pis pis şeylerden bahsettiriyorsun öyle, öyle şey sabah yok. sabah öyle bana. bir şey yok. Gidip ağzımı yıkayacağım şimdi. Pis pis bir şey olduğunu bir kere daha vurgulayarım. Hiç e, o sütle e? şey bir araya gelir mi ya? Hiç. Süt ne kadar besleyici? Ben muzlu, muzlu sütü şey? de çok severim de o yüzden. Muzlu süt ayrı. Muzlu süt ayrı. O, onun içine muz diyorsun. Muz o zaman kuruyor. dünya mu, e, muz günümüz diyecektim ya. Dünya süt günümüz... Hayırlı olsun hepimize, hepimize başta e, tüm süt üreticiler olmak üzere üreticisinden. Biliyorsun benim bir hayalim var. I have a dream. Teşekkür ederim anlık çevirdiğin için ama sonra çevir hiç yormak <gülüyor> istersen ya da ben sifıo cümleyi. Ben devam edeyim. Bu şey ne tercüme deniyor ona? Mütercim. Simultane demek. Simultane istersen. pardon mütercim. Mütercim ne? <gülüyor> mütercim kalplere. E, tercüman olan kişi demek. Mütercim tercümanla simultane tercüman arasında... Simultane tercüme o anda. Tak tak. Tamam mütercim... Aksiyon ter... reaksiyon. Aksiyon reaksiyon. Ama öbürü ne? Mütercim galiba şey işte ya. Yazılı gelirse onu çevirince mütercim mi oluyorsun? Aa bilmiyorum ne mütercim tercümanlık. Çok gözde bir bölüm olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani. Tabii ki metalozydan sonra. Yani. Yani. <gülüyor> mütercimle ona, ona şey arasında onu bilmiyorum ben de ee, ona bakalım ama ben şu hayalimi bir söyleyemedim tamam, benim söyleyeyim. bir hayalim var biliyorsun mandıra açmak Ay. yani o yüzden abi benim erken çıkmam lazım onu şey pardon. ne oldu ya niye şey yapıyorsun ya ben bir şey yapmadım ya tamam şöyle yapayım tamam onu birazdan, yani birazdan o, o yüzden de şarkı. ben bu süt olaylarına yoğurt olaylarına falan yani şu ana kadar herhangi bir adım atamadım ama atamadı ben otoba girmem mi diyorsun Oktar? ne diyorsun yani Mütercüme bakıyorum Fahir bir yandan. Bak, portatif bilgisayardan bir Bula, Bulamıyorum öyle bir mütercim, şey. Mütercim tercümanın görevi nedir? Teşekkürler. Mütercim. Mütercim çevirmen demekmiş ya. Tamam mütercim çevirmen. Mütercim. E, tercüman ne? Çevirmen Hislerime tercüman. Hislerime tercüman oldu. Bence işte gerçekten öyle. Yani mütercim tercüman dili çeviren mütercim. Tercüman gibi bir tane çeviren. gazete var mıydı eskiden? Vardı evet. Tercüman gazetesi. Yazılıcan. Öyle Yılacak miydi? Ocak ailesi tabii tabii. ailesininmişti. Bunlar evet. öyleydi yani. Ee, dakikada 5 girme falan. Dakikada üstlüğe... 5-20 çeviririm. Hiç i̇şte antrenmansız çevirmez, üstelik. Dakikada 5 çeviririm. Mütercim. Fiyatlara mı bakıyorsun? Kaçtan gidiyor Oktay? <gülüyor> yazılı çeviri yapan kişi. Yani işte yazılı işte, ha yazılı çeviri işte Tercüman şeymiş. Sözel Şifa yani yapanı. Tercüman, mütercim yazılı olarak. Dilmaç da deniyormuş. Dilmaç mı? Dilmaç bana böyle yöresel bir yalamalı yiyecek gibi geldi bana yöresel yalamalı ikinci bir yiyecek söyler misiniz? Dikkat ettiyseniz sizi kırmamak için onu kabul ettim. Cebime koydum. E şey işte yalamaçlı dondurma. Yöresel mi yalamaçlı dondurma ya? Gelato dediğin şey. Gelato yöresinin olduğu için böyle diyorsun. Yalamaçlı Maraş dondurması. Ama o da çatal bıçakla yeniyor. Yalamaçlı yenmiyor. Yalamaçlı doğru. değil. Doğru söylüyorsun. Başka Yalaştı. da yöresel herhangi yalamaştı, bir şeye. Yalamaçlı bir şey yok. Ya doğru söyledim. Vallahi mahcup düştüm. yalayarak. Ama yemek... canım istediğin ürünü yalayarak da yiyebilirsin. Pis adamın tekiysen bakarsın mesela. böyle. Yiyebilirsin tabii doğru. Mesela et geldi güzel. Yöresel bir et yemeği. Hı -hı. Ondan sonra. Eti yalıyorsun. Eti böyle bir yalarsın bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada böyle yeriz diye de şey yaparsın. Adetlerimiz böyledir. Evet. <gülüyor> Ya bir ara yöresel yemekler yapalım. Yapalım Olur abi. Ya. Yöresel, yöresel yemekler turnuvası onu mu yapalım? Valla yöresel yemekler turnuvası yapalım. Onları da bir daha tekrar şahlandıralım ya. Canım çekti. Canım yapalım. yöresel çekti. Neyse o zaman hadi bir şarkı. Sen Midi, midi Batu'yu sever misin? Ya yine bir acaba Dors'ta mı bitirsek Fahir yani? Tamam bugünü Dors'ta bitiririz. Daha vaktimiz var. Var mı daha vaktimiz? Tabii. O zaman, var. zaman buyurun. Siz o zaman önce bir olsun. Midi Batu'yu dinleyelim. Sonra Ride The Stone çalırız. E Ride Is Stone çalırız. Oktay'ın aşırı isteği evet. üzerine. Vallahi çalalım onu çalalım. Ama öncesinde ne çalacağız Oktay? Ne çalalım onu sen seyelim. Yani. Midi Batu çalacağız. Tamam Midi Batu çalalım. Hayır Midi Batu. Tamam. Gün mükemmel bir gün olacak.